Efem selamlarını iletmiş izleyicimiz sizlere Bir bölgenin değerlendirileceğini bilen Tahmin eden kişilerin Oradan ev ve arsa neyi, almaları neyi? Caiz midir ha. Bir bölgenin yani şuradan imar ha. geçecekmiş de, Şuradan alalım diye böyle Önceden bir şeyleri tahmin Canım, edip Veya duyup anladım ha, Şu bölgeden imar geçecekmiş Öyleyse almayayım mı diyecek Alır tabi yani onda bir sakıncası yok herkes alabilir Bir mahsur yok tabii. Ama şöyle olsa e, Caiz olmaz Şimdi sizin belediyede adamınız vardır, işte oradan imar geçecektir. Hiç kimseye duymadan sana duyuru ya buradan imar geçecek işte. Ee, sen şimdi al, alıp Ondan sonra imar geçer, paralanır. Bu böyle olursa raiz değil. Olmaz yani hile yapmış, satikarlık yapmış oluruz. Ama siz öngörünüzle ya bu alandan eninde sonunda imar geçebilir deyip alırsınız. Ondan sonra geçince kıymetlenir. Bunda bir sakıncası yok ya.